Başladık mı? Aha. Oldu iş. Neye başladık peki? g 42. 42. Hmm. Eminiz. Çok net. Çok net diyorsun. Bir önceki bölümde çünkü 41 kere maşallah demiştik ben hatırlıyorum. Evet. evet ben demiştim. Deadpool. Deadpool podcast'iydi. Evet. Deadpool. Çok e peki, da eğlenmişti. Evet. Ben bugün tekrar dinledim. Nasıl olmuş? Eğlenceli bayağı. Beni çok konuşturmuşsunuz. Konuşturduk. Ben bir noktadan sonra susmak istedim. Biraz şey oldu. Evet sen... Alkol zaten... alınca bir noktadan sonra susuyorum ben. <gülüyor> sonra bir noktadan sonra biraz daha alkol alıp çok konuşabiliyorum. Ama arada bir çok sustuğum bir bölüm var onu biliyorum yani. Yani tartışılır o. <gülüyor> Beni çok konuşturmuşsunuz. Ee, ben çok konuşunca ben çok sıkalım Senin çok konuşasın varmış ama. Evet. Ama monolog çekimde gitmiş olması biraz üzücü tabii. Ben bilmem. Sen bilmeyeceğin de kim bilecek oğlum? Sen bileceksin oğlum. Monoloğu yapan mı bilecek? Diyalog olması gereken ortamda. <gülüyor> ben de mı susaydım? Sen de susaydın biterdi. Uzatmışsın, bu uzatmışsın işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, sevgili Kafkaesque. Buyurun beyin. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün, bilmiyorum bugün paralel evren geyiği yapalım diyoruz galiba. Evet. Ama çizgi roman mağazası olan paralel evren değil. Bildiğin paralel evrenler yani. Bayağıdır şey yapmıyorsun. Evren bayağıdır saçma sapan geyik yapmıyoruz. Dedim ki tanjant evrenler konuşalım. Evet. Nedir bu tanjant paralel evrenler? İşte aslında yani psikolojiden felsefeye, bilim kurgudan işte gerçek e, fiziğe kadar dayanan en çeşitli alanın aslında değindiği bir konu kendisi paralel evrenler ama biz daha çok işte bilim kurgu, fantazi belki birazcık da bildiğimiz kadarıyla ya da anladığımız kadarıyla fiziksel yönünden Bahsedeceğiz belki de. Yani evet dini yönü de var. Hatta dini yönü de var. Ne diyordu hypothetical tanrı? Biz her şeyi çift yarattık. Bunu kitapta söylemiş. Ben okudum şahsen. Evet. Biz her şeyi çift Biz. yarattık diyor. Yani her şeyi çift yarattıklarına göre kendileri. Demek ki bir paralel evren var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de düşünebiliriz. Dini kısmını geyini bir yana bırakıp aslında hani bilim kurguyla başlayıp, felsefeyle başlayıp hatta sonradan işte Einstein'ın relativite işte teorisi kanunu ıvırıyla zıvırıyla birleşip tekrar daha ciddi bir ne bileyim konu haline gelmiş bir şey aslında. Ama biz evet çoğunlukla çizgi romanlardan işte anime mangalardan, filmlerden, dizilerden daha çok bildiğimiz tarafının üzerine konuşabiliriz. Çünkü hani burada kimseyi kandırmış olmuyordum. Bunun fiziksel boyutunu e, felsefi boyutunun çok da derin ve sizleri anlatacak kadar da bilmiyoruz. Kendi adına konuş ben biliyorum. Yani. Ya, o zaman ben kendi adına <gülüyor> konuşuyorum. Ben bilmiyorum o kadar. Biraz araştırma yaptım. Yaptığım araştırmaların e, neticesinde şu kanıya vardım ki okuduğum şeylerin yarısını anlamamışım. Dolayısıyla anlamadığım şeyleri de çok anlatamayacağım mantığıyla yola çıkarak bu kanıya vardım. Güzel. Peki nereden başlayalım istersin? Bence e, hani birazcık daha soft girelim. Senin en sevdiğin e, hani edebiyatta olsun, e, çizgi romanlarda olsun, filmlerde, dizilerde olsun en sevdiğin paralel evren hikayesi ne? Ya çok var. Aralarında seçim yapmam çok zor ama hani şöyle bir 3 akla akla şey yani. sayacaksan mesela dizide Sliders derim. Filmlerde Back to the Future derim. Edebiyatta da Terry Pratchett derim herhalde. Hani tanjant evrenler söz konusuysa. Bu üçü benim için. Hani Sliders... Muhtemelen bizi dinleyenlerin çoğunun bilmediği bir dizi. Türkiye'de yanılmıyorsam ya yayınlanmadı ya Hı -hı. da böyle skimsonik bir kanalda böyle kısa bir süre yayınlandı ve apar topar iptal edildi falan filan. Ama Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da yayınlandı. Hatta işte dördüncü sezonunda iptal edilip tekrar bir geri dönme şansı yakıldı falan filan. Olmadı, bitirdiler falan. Çok sevdiğim bir dizi. Ondaki hikaye tamamen Parallel Evrenler üzerine kuruldu. Yani... Paralel evrenlere seyahat etmelerini sağlayacak bir cihaz yapıyor bir profesör. Ve bir grup insan kendini bir şekilde paralel, paralel bir evrende buluyor. Ondan sonra cihaz bozuluyor. Evlerine dönemiyorlar. Ee, bir zaman ayarı var cihazın. İşte zamanı geldiğinde onlara haber veriyor. O paralel evren için boyut kapısı artık nesi kimse onu açıyor. Bunlar <gülüyor> da oradan ayrı bir evrene geçiyorlar. Her bölüm farklı bir evrende. Hikaye böyle devam ediyor. Sliders'te hikaye bu. Back to the Future'da geleceğe dönüşteki hikaye zaten çoğunluk biliyor aslında hı hı. ama hani orada biraz daha hani büyük baba paradoksu dediğimiz şeyi paralel evren teorisiyle yıkıyor. Yani zaten dönüş. her zaman yolculuğu bir paralel evren hikayesi anlamına gelmese de çoğu ana akım medyaya sunulan zaman yolculuğu hikayesi aslında bir yandan da paralel evren hikayesine değiniyor. Tabii. Mesela ben bu soruyu sana sordum ama ben bu soruyu düşünmemiştim. O yüzden ilk aklıma gelen dizi benim herhalde şey olur. Fringe olur diye düşünüyorum. Filmlerde ise ne olabilir diye düşünüyorum. Filmlerde şu anda aklıma böyle tak diye gelen bir paralel evren hikayesi yok ama şey Sliding Doors var mesela. Var. Ben existence <gülüyor> diyecektim. <gülüyor> Çünkü o da bir nevi paralel evren hikayesi evet, sayılabilir. Bir nevi, evet. Edebiyatta da aslında benim aklıma gelen ilk örnek hiç kimsenin bilmediği. Çünkü Kore'de yayınlanan bir fantezi bilim kurgu romanıydı. Orada e, geçen bir paralel evren hikayesi. Adı ne? Adı Korecesi Mukhan. Kaç? 2000'lerde, 90'ların sonunda 2000'lerde Kore'de işte online e, roman furyası vardı. Herkes işte romanların Herkesin online... Fertişim bir nevi. Fan fiction değil de insanlar e, yayıncı bulamadıkları zaman ya da işte kendi başlarına yazdıkları yazıları işte online olarak yayınlamaya başlıyorlar. Haftada bir chapter, iki chapter, artık neyse. Günde 10 sayfa. E tamam, fan fiction işte bir nevi. Ay fan fiction fan fiction olması için fanı olduğun bir şeyin devamını fan, sen fan olarak getiriyorsun. Fantazinin fanı olabilirsin abi ve bunu bir fiction olarak yazıyor olabilirsin yani. Milla bir dizinin filmin fan fiction'ını yapmak zorunda mısın? Hayır ama fan fiction terimi genel olarak o şekilde kullanıldığı için kafa karışıklığı olmasın dedim. Bir ara çok büyük bir furyaydı bu. Ve e, bu dönemde işte hakikaten işte e, fantezi ve bilim kurgu yeni evlerinin kadrosuna aldığı işte e, basmaya başladığı bir sürü roman çıkmaya başladı. Ve genellikle iki türden gidiyordu. Biri e, hani klasik fantezi yani batı fantezisi biri de işte hani kılıç ustalarının olduğu işte çiğ ile ışın kılıcı yaptıkları uzak doğu fantezisi durumu. Bu aslında e, bu iki doğu ve batı fantezisini bir araya getiren ilk e, romanlardan ya da en meşhur romanlardan da koydu. Hani oradaki paralel evren hikayesi hala çıkmaya devam ediyor bu arada o seri. On küsür sene oldu. Daha kaç? 30 küsürüncü ciltte olabilir o. Öyle bir. Yazarı hala aynı Aynı aynı. Öyle bir anım bu da. Filmlerde... Ücretliğinin duvanı var mesela. The var evet. Hani ağır paralel evren hikayesi. Aynen yani. öyle. Hatta oradaki genel kurgu da şuydu. İşte şu kadar paralel evren var ve biri öldüğü zaman o kişinin enerjisi işte diğer paralel evrendeki aynı kişiler arasında bölünüyor. Dolayısıyla bütün paralel evrendeki kendin dışındaki herkesi öldürdüğün vakit aşırı derecede güçlü oluyorsun muhabbetiyle. Ben seviyordum. Tekrar izlemek Ben de işte, seviyordum. Bayağıdır izlemedim. Ne diyecektim ben bir şey diyecektim unuttum. Siktir edin. Paralel evren muhabbeti aslında biraz da bizim Pollyanna cılığımız gibi geliyor bana. Hani mesela ne bileyim burada aşırı mutsuzsan şey diyebiliyorsun. Ya şu an paralel bir evrende çok mutlu olabilirim veya şu tabii, an paralel tabii, bir, bir evrende belki de kediğimdir Çok kolay bir kaçış mekanizması. Özellikle işte kısa dönem zaman yolculuklarını seven insanlar için de geçerli olan bir ben şey. Çok da... Evet. Çünkü yani. uzun dönem zaman yolculukları seni aslında çok fazla da ilgilendirmeyen şeyler üzerine kuruldur. Yani tarih öncesine dönüp ne yapacağım? 3000 senesine gidip ne yapacağım? Ben hani düne dönmeyi yeğlerim zamanda yolculuk yapacaksam. Ha bak zamanda yolculuk ve paralel evrenler demişken aklıma gelen şimdi aklıma gelen film. Patlıcan. Hayır. About Time. O mesela çok ağır bir paralel evren hikayesi değildir ama zaman yolculuğuyla birlikte paralel evrenler de dokunuş yapar o da. Çünkü farklı seçimler farklı sonuçlara neden olur. Back to the future'daki gibi işte ama. Grandfather paradoks, büyük baba paradoksu dediğimiz şey. Eğer geçmişe gidip büyük babanı öldürürsen ee sen o zaman hiç yaşamamış olacaksın muhabbeti vardır ya hı -hı. zaman yolculuğuyla ilgili. Büyük bir paradokstur. Bunu kıran bir teori aynı zamanda paralel evren muhabbeti. Yani sen hı -hı. geçmişe gidip büyük babanı öldürürsen okey orada o bir kırılma yaratırsın. Hı hı. Hani büyük baban ölmüş, o yüzden sen hiçbir zaman doğmamışsın şeklinde bir evren, farklı bir koldan devam eder. İşte senin hali hazırda doğduğun, yaşadığın bir evren, farklı bir koldan. Hani sen yeni bir paralel evren yaratmış olursun aslında He. bu seçimi yaparak muhabbetidir. Sliding Doors'ta da biraz öyledir. Aynen About yani. time'da da çocuk geçmişe döner geçmişe ya. dönüp yaptığı tercihler yüzünden çocuğun zenciye dönüştüğünü gördük mesela <gülüyor> kız çocuğunu bilmem hani. E, zenci bebekliği miydi o hani? Yok ya, kız erkek oldu işte. Ben, ben baya, o zaman bayağı esmerdi, zencebebe hatırlıyorum. <gülüyor> Son izlediğimde gerçi kafam çok güzeldi ama. Ya bu aslında fiziksel olarak da işte konuşulan mevzulardan bir tanesi Hugh Everett denen bir bilim adamının işte e, Many Worlds Interpretation dediği bir e, kavrama dayanıyor. Yani her bilinçli veya bilinçsiz seçim yeni bir kırılmaya yol açar ve her kırılımda yeni bir evren yaratır diyor. Yani bu Sliding Doors'un aslında e, temelinde yatan şey ve bizim bilim kurgularda e, işte senin de dediğin gibi Back to the Future Olsun About Time Olsun gibi filmlerde en çok kullanılan paralel evren kuramlarından bir tanesi. Kuram kelimesini yanlış kullanıyor olabilirim ama sallayın ya. Yani. Kimsenin siklediğini zannettim. Evet. Şey teorisi benim ilgimi çekiyor. Çok da anlamıyorum açıkçası. O yüzden ilgimi çekiyor. Daha yani fazla öğrenmek patlamış istiyorum. Patlamış mısır yiyoruz ama acaba çok ses çıkıyor mu bilmiyorum. Bence çoğu kimsenin çok unumluğunda değil. Okay. Mesela işte paralel evrenlerle ilgili birçok fizikçinin ortaya koyduğu teoriler var. Fizikçilerin bir kısmı zaten bu olayı tamamıyla reddediyor. Paralel evren de neymiş? Aksi kanıtlanamayacak hiçbir şey aslında bilimsel bir değeri yoktur diyen insanlar var. Çünkü bir şeyin bilimsel olabilmesi için bilimsel yöntemlerle kanıtlanabiliyor, tekrarlanabiliyor olması gerekiyor. Ama... Bilim çerçevesinde sen aksini iddia edemediğin sürece bunun bilimsel bir dayanağı yoktur diyorlar. Şimdi şey teorisi var mesela benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. İşte bu enflasyon teorisi dedikleri. İşte Big Ben oluştuğu anda işte hani bir yayılım evrenin başlanması ve işte genişlemesi söz konusu. Fakat bu enerji eşit bir şekilde dağılmıyor. Ve eşit bir şekilde dağılmadığı için... Ve yani, ya da daha doğrusu e, dağılımının sürekliliği eşit değil. Yani daha yavaş daha hızlı yavaşlayan bölgeler var. Daha geç yavaşlayan, genişlemesi daha geç yavaşlayan bölgeler var. Ve bu aralarındaki hız farkının örtüştüğü noktalarda küçük baloncuklar oluşabilir diyor. Ve o baloncuklar da bizim evrenimizden bağımsız başka evrenler olarak tanımlanabilir diyorlar. Bir başka teori aslında en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Evren eğer sonsuzsa evrenin her ucu bucağı olmayan bir yerinde yani ışık hızının ötesinde işte hiçbir zaman gözlemleyemeyeceğimiz bir yerde bizimle aynı şartlarda aynı koşulları yaşamış evrenin bir başka parçası olasılık gereği var olmalıdır deniyor. Çünkü sonsuzluğun içerisinde belli olasılıklar tekrarlanmak durumunda diyor. O yüzden Bizim hiçbir zaman gözlemleyeceğimiz evrenin başka bir ücra köşesinde bizimle şu anda aynı şeyi yapan, aynı e, sekanslarla bugüne kadar gelmiş bir başka e, dünya, bir başka Çenk, bir başka e, Kafkaesk olabilir deniyor. Bu çok ilginç bir şey. Ama bu son söylediğinle bir başka ben, bir başka sen olabilir diye bir şey canlanmıyor benim kafamda. Senin nasıl canlanıyor anlamadım. Yani şöyle ki, <gülüyor> yani düşünsene ismin de aynı olacak, Hı -hı, tipin aynı. de aynı olacak falan. Neredeyse işte aynı şartlarda yaşadıkları için. Aynı şartlarda değil, birebir aynı. Çünkü sonsuzluk kavramı hani adı gereği sonsuz olduğu için bir sonsuzluk kavramı içerisinde seni oluşturan atomların dizilişine kadar aynı olabilecek bir ihtimal söz konusu. Ama orada şeyin hani şey devreye girmiyor mu? Bizim daha önce podcastlerden birinde konuştuğumuz hikayelerden bir aslında. Senin kendi kararlarını vermediğin hı hı. işte senin beyninin içindeki ya da hani bizim alt benlik dediğimiz veya o beyninin içindeki böcek dediğimiz şeyin senin yerine zaten kararları aldığı noktasında o zaman şey diyoruz okey evet. Yani biz kendi kararlarımızı vermiyoruz çünkü tercihler çok anlık şeyler ya. Evet. O Ama yüzden, işte hani başka bir evrende yapıl hani birinin yapacağı en ufak tercih Hı -hı. bir kelebek etkisine sebep olup, aynen her şeyi değiştirebilecek bir şey. Aynen yani ya o yüzden, yüzden zaten burada sonlu. O kadar milyon yıl içinde hani yaşanmış şeyde yapılan tercihler ne bileyim bir dinozorun bir kelebeğin kanadını kırmasından tutta. Aynen aynen. Hani zincirleme yaşanabilecek farklılıklar var. Senin az önce anlattığın hikayede ya da işte teoride hal yani neyse. Benim aynım bir adam olması imkansız gibi geliyor bana. Hayır şeyiniz. işte e, orada o yüzden o sonsuz olması çok evet, önemli. Evet yani, Birebir olması için gerçekten sonsuz kelimesini kullanman lazım. Aynen. Çünkü sonsuzun içinde evet, bir tane değil belki evet yani, sonsuz tane daha benden olabilir. Aynen. Ve e, biz paralel evrenlerden bahsederken burada işte özellikle de multiple interpretation'da yani bir atomun buradan... Burada değil de şurada olması, bir elektronun orada değil de burada olmasına kadar küçük detaylar bile bir farklı evren yarattığından tamam. bahsediyoruz. Sonsuz deyince zaten evet. hani etrafına çok da böyle yani kafanın çok dağılmayacağı aynen, bir şeyden aynen. bahsettiğin için çok rahat üstüne atıp tutabiliyorsun. De yani. Ama işte e, matematiksel olarak da formülize Tabii. edilebiliyor. Evet. De. Sonsuz, yani e... sonsuz dediğin zaman mümkün oluyor evet. birdenbire her şey. Yani. Çünkü aslında şöyle bir gerçek var ki. Senin işte duvara attığın bir camın kırılma ve dağılma şekli aslında o kadar unik bir dağılma şeklidir ki sen bunu bunu bir daha tekrarlayamazsın. Bir daha tekrarlayamazsın. Aslında onu bir daha tekrarlama ihtimalin wow. o parçaların tekrar birleşip eline gelme ihtimaliyle aynıdır. Evet. Yani sonsuzluk kavramı içerisinde konuştuğun zaman bu imkansızlıklar da olasılıksal imkansızlıklarda olabilir hale geliyor. Yani o yüzden çok ilginç bir teorin. Oh, ya... Evet kesinlikle çok ilginç ama dediğim gibi sen eğer üstüne sonsuzluk deyip onun üstüne konuşmaya başlarsan zaten hani yani, sonu yok adı o, üstünde yani yani bu bilimsel felsefeye giren bir konu belki matematiksel olarak kanıtlanabilir yani istatistiki olarak ama bizim hiçbir zamanda ha burada da benden bir tane daha varmış ben ona bak bakıyorum o da bana bakıyor hiçbir zaman göremeyeceğiz bir de e, benim ilgimi çeken bir başka konu paralel evlenlerle ilgili. Çok özür dilerim ya unutmadan <gülüyor> hani hazır aklıma gelmişken şu cümleyi de söyleyeyim aklımdan çıksın. Az önce edebiyat ben dediğimizde de... teröpreçit demiştik Aha. mesela. Hani, Borges'in de zaman hiç durmamacasına çatalları ayrılıyor ve bunlardan birinde senin düşmanındım cümlesi var mesela çok <gülüyor> ünlü. Hani aklıma gelmişken onu da araya sıkıştırayım istedim devam edebiliriz. Şimdi paralel evreni anlatan teorilerden bir tanesi de ne şeye dayanıyor? String teoriye dayanıyor. String teorinin tam olarak ne olduğunu ben algılayamıyorum şu anda. Yani okudum okuduğum şeyleri anlamam için çok daha fazla şey okumam gerekti. Ama temelde şöyle bir şey var. Çok kabaca anlatıyorum. String teorisinin anlam ifade edebilmesi için birden fazla yani çok boyutlu bir evrenden bahsetmek gerekiyor. Sallıyorum. 8-12 boyuta kadar çıkıyor. Tabii biz dördün üstünü hatta dördü bile anlamıyoruz şu o zaman. İşte temporal boyut dediğimiz zamanın boyutunu çoğu o zaman anlamıyoruz. Ama şöyle bir durum. Basitçe anlatmak gerekirse bir çatalı çatal üç boyutlu bir cisim bir kağıdın üstüne uçlarıyla dokundurduğunuz zaman ve kağıdında bir düzlem olduğunu ve iki boyutlu bir cisim olduğunu düşünün. Çatalın Üç tane ucu var ve bunlar paralel bir şekilde o kağıda dokunduğu zaman... ...iki boyuttan fazlasını algılayamayan bir insan için, yani bir varlık için... ...o aslında üç tane noktadır. Ama üç boyutu algılayabilen birisi için o işte bir çataldır durumu. Aslında biz boyutlar arası bir, çok boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Biz sadece üç boyutu algılayabildiğimiz için tek evren olduğunu varsayıyoruz. Ama bu evren eğer çok boyutlu bir şeyse... Bizim üç boyutlu düzlemimizle kesişen çok farklı noktalarda kesişiyor olabilir. Ve kesiştiği bu çok farklı noktalarda farklı evrenler olarak kabul edilebilir. Burada yine deriyorum. tekrar çok kısaca araya girebilir miyim? Tabii, tabii. Bununla alakalı çünkü Flatland var evet. yazılmış. Edwin A. Abbott galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bundan seneler önce Arka Bahçe Türkçe olarak tekrar yayınlamak istemişti kitabı ama yayınlanmadı. Ee, çevresinin düzeltisini yaptığımı hatırlıyorum çünkü bayağı bir 8-10 sene olmuş olabilir. Onda da hikaye aslında tamamen iki boyutlu bir dünyada üçgenler, kareler falan filan takılırken bir gün aralarında bir küre geliyor ve diyor ki üç boyutlu dünya da var acı. Ve birdenbire işler değişiyor. Hani inanılmaz bir anlatım var kitabın. Bu konularla ilgilenenler mutlaka Flatland'ı bulsun, okusun. Ben de aslında önereceğim sen söyleyince aklıma gelen bir kitap var. Werner ve Verber. Bernard, <gülüyor> Bernard Verber. Bernard Verber. Evet. Karıncalar kitabı. Yani Türkçesi karıncalar mı bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Şey. Ya benim, benim dediğim Flatland'ı ayrıntı yayınları basmıştı. E, i̇ş Bankası da basmıştı yanılmıyorsam. Düz ülke olarak yayınlanmıştı ben. Flatland diyorum ama Türkçesini bulabilenler de düz ülke adıyla bulabilirler diye düşünüyorum. Hala piyasada var mı bilmiyorum. Sanırım saafları bir kolaçan etmek gerekecek. İşte bu Bernard Werber'in bir üçlemesi, karınca üçlemesi var. Aslında senin dediğin şeyin birazcık daha kompleks, yani e, boyutunu anlatıyor. Bir karınca perspektifinden insanın nasıl algılandığından da bahsediyor o serilerde ve karıncaların hani algı kapasitesi gereği bütün bir insanı algılayamadıkları işte ve karınca gözünden aslında insanın kendi algıları ile sadece elden ibaret. ...olduğundan bahsediyor, tamam mı? Ve o mesela çok ilginç bir şey, yaklaşım tarzı. Yani bütünü göremiyorsun, sadece bir uzulunu görüyorsun ve onu bütün zannediyorsun. Yani karıncalar işte havada uçuşan bir el görüyorlar... ...ve o elin işte bir kola bağlı olduğunu ve o kolun bir vücuda bağlı olduğunu... ...ve o vücudun işte ayakları olduğunu ve bunların tek bir birey olduğunu algılayamıyor. Bizim de işte evrenlerle ilgili böyle bir durumun söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ee, okumadıysanız tavsiye ederim. Bernard Werber'in güzel bir sürü e, denemeleri, işte felsefi denemeleri, işte romanları vesaireleri var. Neyse bir ara eğer aklınıza gelirse tekrar bunları derler, yazarız, size paylaşırız. Mesela şey konusu yani zaman yolculuğuyla paralel evren muhabbetine geldiğimiz zaman işte hani yani farklı teoriler var tabii ki. Sadece geçmişe gidebileceğimize dair geçeye gidemeyeceğimize dair ya da geçmişe gittiğimiz zaman tekrar e, geri dönemeyeceğimize tekrar geri dönemeyeceğimize dair ya da geçmişe gitsek bile yalnızca gözlemci olabileceğimize dair ilgili Geçtiği ya da aynen ya da sadece e, geleceğe doğru gidebildiğimize dair hani zaman yolculukları konusunda şöyle bir e, hani time cable var mesela Hayvan gibi geleceğe hmm. seyahat eden <gülüyor> Deadpool'a bağlayalım diyorsun. Yani ufaktan bir bağlamış olalım yani. Yani Cable'ın yanında tabii Bishop da var. E var. Zaten zaman yolculuğu yapan. Bunlar birbirlerini koval kovalayan adamlar yani. Evet. Hani son dönem son 3-5 senenin Marvel'ını takip eden varsa Popu, Cable'ı ve Bishop'u biliyor olmalılar. Takip eden yoksa da bu arada şiddetle tavsiye edin. Cable'ın e, 4 ciltlik e, Hulklu serisi ve X-Force'un aynı zamanda Messiah Complex ve Messiah War serileri Marvel'ın Mesela Complex to Mesela War Türkçe olarak yayınlandı. Evet. E, Diyanarlarda bulabilirsiniz. Cable'larda umuyorum ki Cable'larda yayınlanacak. Yani onların bazılarını öyle, öyle Romita Junior çizdiği değil. için bu sadece Romita Junior değil Cable <gülüyor> serisinde gerçekten çok kötü kötü çizgiler var ama hikaye <gülüyor> o kadar muazzam ki hani aslında e, o ben o Mesih hikayeleriyle ilgili olumlu yorum senden duyuyorum gibi geliyor. Ben bayılıyorum. Mesih serisini çok sevmeyen çok insan var. Ama işte Cable hikayesini okumadıkları için X-Force ve X-Men bağlantılı olan Messiah War, Messiah Complex hı hı. hikayesi biraz daha harala güreli bir hikaye. Biraz daha sürekli birbirine giren süper kahramanlar sürekli. Hani birbirlerini öldürmeye çalışan vesaire vesaire. Çok büyük kapışmaların olduğu. Hatta X-Force'un çizgisi ve dokusu gereği daha kanlı, daha sert hı hı. olan hikayeler. Ama hikayenin ana Bölümünü okumak isteyen Cable'ın o dört çiftlik hikayesini okuması gerekiyor. Çünkü asıl mesih yani Hope'un doğumuyla yeniden e, o House of M'den sonraki işte No More Mutants döneminden sonraki ilk defa bir mutantın dünyaya gelmesi hikayesi Hope adını Hope koydukları Cyclops'un aslında Cyclops'un kızı diyebilir miyiz bilmiyorum. Hani ha, onu soracaktım gibi. ben de ben tabi çok takip etmediğim için tam olarak çözemedim. Şimdi Hop Cyclopsa Jingle'in kızı mı değil mi ya bun, kimin çocuğu? Bundan hala çok emin değiliz. Öyle mi? Evet. Çünkü bu konuda aslında şeyi söylediler. Hani Cyclops'un kızı dediler bize ama Hı -hı. şimdi şeyi bildiğimiz için Cable'ın yaratılışını hani Apokalips bağlantılı yaratılışını o yüzden şeyden çok emin değiliz. Yani bu hani arada hangi gerçekliğe göre Hı -hı. olduğundan çok emin değiliz. Hangi zaman hangi timeline'e oturduğundan emin değiliz. Ama e, Cyclops... Cyclops'un geni var bir şekilde. Evet, Cyclops'un zaten geni var. Jean de geni var. Ve Cyclops <gülüyor> bu bebek doğduğunda, Hop kız doğduğunda abisi ve aynı zamanda oğlu, aynı zamanda dostu, kardeşi olan Cable'a emanet edip bebeği diyor ki al bunu götür. Çünkü hani yeni bir mutant dünyaya geldi. Ve bunu öldürmek isteyenler var. Bunu tanrılaştırmaya çalışmak isteyenler var. Hani... Tonlarca cabuk insan var ve mutant var. Bu bebeğin başına ne geleceğini bilmiyoruz. Bunu kurtar. Cable da bebeği Hope'u alıyor ve ileriye doğru zamanda yolculuğa başlıyor. Çünkü kolu bozuk. Evet kolu bozuk. <gülüyor> Aynen öyle hani geçmişe gidemiyor veya tam istediği <gülüyor> zamana yolculuk yapamıyor. Cable bebekle beraber bir yolculuğa çıkıyor. Şimdi o noktadan sonra aslında şeye dönüşüyor hikaye. O noktadan sonra bir Cable'ın işte bahsettiğim dört cildi bu. O noktadan sonra o noktadan sonra deyip durduğum şey şu. Bir baba kız hikayesine dönüşmeye başlıyor ve işte orada güzelleşiyor olay. O yüzden aslında çok daha daha sade, hı hı. ne bileyim daha naif bir hikaye okuyorsun. Bir yandan da tabii peşlerine düşmüş bir... Bir şıp var. Bir şıp var. Ya bir şıp denyosu da e, yaratıldığından beri sürekli ge gelecekten gelip yanlış bilgiyle <gülüyor> günümüzü işte alt üst etmeye çalışan bir deniyor kendisi. E çünkü... Yani her zaman atlayışında da sürekli hafızasını kaybediyor bu herif. Evet. Bir değil iki değil. <gülüyor> Burada çok öyle değil. Cable'la Hope'u takip ediyor. Cable'da her gittiği zamanda ona tuzaklar kuruyor ki hani bir şıp ya daha geriye düşsün ya da işte yani Hı -hı. onları yakalayamasın diye. Bir, bir çeşit satrança dönüşüyor. Yani o çok güzel bir stratejik bir oyuna dönüşüyor. Bir noktadan sonra. O yüzden Cable hikayesi mutlaka okunmalı diyorum. Eğer o okunursa Mesaya War ve mesela Kompleks hikayeleri çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Şimdi Marvel'a girmişken benim aklıma gelen birkaç tane paralel evren hikayesi dile getirmek istiyorum. Bir tanesi işte Age of Apocalypse bir paralel evren hikayesi. Orada hatta işte sevdiğimiz bazı karakterlerin de kötü olduğunu görüyoruz. Mesela Evil Beast var. Orada Nathan karakteri geliyor işte Jean Grey ve Scott Summers'ın. Genlerinin işte birleşiminden oluşan Sinister'ın ürettiği bir e, süper mutant ve Apokalips'in yönettiği Magneto'nun X-Men liderliği yaptığı bir post-apokaliptik <gülüyor> hikaye. Bir diğer e, paralel evren hikayesi... Old Man Logan. Old Man Logan, aynen öyle. İhtiyar, Gerçi, Logan, i̇htiyar Logan olarak Türkçe'de yayınlandı, hatta baskısı tükenmişti, gerekli şeyler tekrar bastı. Ya yani gerçi Old Man Logan'ın gerçek bir paralel evren hikayesi olup olmadığı Deniz hala evet, tartışılıyor. Çünkü gerçek yani gelecekte geçiyor ve hala olabilitesi olan bir gelecek. Bir başka paralel evren hikayesi şey House of M. Orada Scarlet Witch işte bütün gerçek bir değil, birden fazla aslında. Aynen. Bir gerçekliği değiştiriyor ve mutantların dünyaya hükmettiği bir evren yaratıyor. 1602 var mesela bunlardan sayılabilecek yine. Evet. Yani çünkü orada da hem Le zaman Miley yolu... De... <gülüyor> Shield üyesi olduğu... 1602'nin sonrası o ama biraz daha. O artık biraz daha İlluminati hikayesi. 1602'de asıl hikaye işte Amerika'nın keşfi, koloniler Hı -hı. E, Kaptan Amerika'nın Kızılderili olduğu falan filan bir hikaye. Hani Peter Parquois diye karakter Parkour. var falan. <gülüyor> o çok daha ilginç bir hikaye. Bu arada onu da söyleyeyim madem hazır Hı -hı. reklam yapıyorum. 1602'nin de Türkçesi gerekli şeylerden yayınlandı. Şu an yanarlarda var. Yeni baskısını yaptı. Ee, bir diğeri ise e, benim okumadığım, çok merak ettim ama geriye dönüp işte e, okuma fırsatı henüz bulamadığım Strife hikayesi var. Ne? Executioner Song serisi. Yani orada e, Cable diye bildiğimiz karakterin aslında dünyaya hükmeden, evrene hükmeden bir kötü karakter olduğunu e, görüyoruz. Hani başını sonunu bilmediğim için çok da fazla... hani şey götümden atmayayım diye e, kısa keseceğim. ama X-men hikayeleri arasında benim hani hakikaten geçmişe dönüp okumak istediğim en büyük e, şeylerden hikayelerden bir tanesi Strife hikayesi sonra ne oldu bilmiyorum onun dışında ne olabilir ne olabilir Alternate bambaşka bir evren ya Alternate'tır, Max'tır ayrı hikayeler ama DC'den Red Son'u sayabiliriz mesela Red Son'u sayabiliriz DC'nin Flash zaten o multiple multiple ya, ya Red Sun'da hikaye şey yani bilmeyenler varsa umarım yakın zamanda o da Türkçe yayınlanır çünkü gelmiş geçmiş en iyi Süpermen o yayınlanmadı mı? Türkçe yayınlanmadı Allah Allah ben sanki onu yapı kredi bastı diye hatırlıyorum ama yok yani yapı kredi de basmak istiyordu işte JBC de basmak istiyordu Hı. en son yani son bir hafta içinde yayınlandıysa bilmiyorum hani. Ha, yok ben ama... bayağı eski basıldı diye hatırlıyorum yok, Red Sun yayınlanmadı onda da hikaye Superman Amerika'ya, Texas'a değildi. Rusya, Rusya'ya Rusya sınırına, Ukrayna'ya, haricinde, Kansas, sınırına. Kansas'a neydim ben? Texas'te. <gülüyor> Kansas'a düşmeseydi, Rusya düşseydi hani ne olur ne no olur nikeyse. Yani DC zaten multiple orada da bir KGB ajanı Batman var mesela. Evet. Yani paralel evrenler konusunda yani DC'nin üstü yok. Ya her zaman çok iyi kotardığını söylemeyiz bunu ama Yani Infinite Crisis ya genel olarak adında crisis varsa zaten koşarak kaçmak lazım DC hikayelerinde. Identity hariç. Identity hariç. Identity hani sürekli söylüyoruz ama gelmiş geçmiş en iyi DC hikayelerinden biri olabilir. Ben inatla Identity crisis'in Türkçe basılmasını bekliyorum. Yani bu yine yapı kredi olur, JBC olur. Aynen. Herhangi Hatta bir ben, ben talibim o kitabı. Yani Identity crisis Türkçe artık basılmalı. Aynen öyle. Çünkü bağımsız bir kitap olarak da çok rahat dokunuyor. Evet. Yani DC tarafında şu anda en popüler paralel evren hikayesi aslında şey e, Injustice olabilir. E şu anki yeni 52'nin tamamı bile aslında bir paralel evren olarak. Tabii Multiversity Kaldı ki çıktı. DC zaten şu an... Tekrar e, bir rebranding'e giriyor. Giriyor ve diyor ki bu reboot değildi. Biz baştan başlatmadık DC evrenini. Bu ya da şimdi yapacağımız yani. şey de bir reboot değil falan merak etmeyin gibi... Teaserlar yayınlamaya başladı. Reklamlar geçmeye başladı DC. Ne bok yiyeceklerini henüz bilmiyorum ama yeni evlilikten memnunduk da bir yandan yani. Yani memnun muyduk? Ben tabii ortalarında bir sürü seriyi bıraktığım için. Ama e, Multiversity'den sonra ne oldu bilmiyorum ben mesela. Şey hikayesi çok sıkmıştı beni. Trinity hikayesi. E, o yüzden... Hı, eski biraz... Trinity'ydi. Yani yeni evlilik Trinity Hı. hikayesi beni biraz canımı sıkmıştı. Çünkü orada Pandora'nın hikayesi neydi o ya? İşte Crisis... On infinite Earth işte eee 52 hikaye esasında o da bir paralel evren hikayesi sayılabilir. Flashpoint dedim yani yeni 52'ye geçiş sırasında Flash'ın birçok alternatif evren yaratması hikayesi ve onun yan hikayeleri çok iyidir. Yani Flashpoint Batman olsun. Batman müthiştir. He. Evet. Mesela şey de Flashpoint arka bahçe basacak. Hı -hı. Flash Rebirth bastılar zaten. Hı, -hı. yayınlıyorlar. Flashpoint'a da basacaklar onu biliyorum ama Flashpoint'ın yanına öyle bir ekleme yaparlar mı çok merak ediyorum mesela. Çünkü Türkiye'de Batman'in tüm neredeyse tüm yayınakları JBC'nin elinde hı hı. ama Flashpoint yan hikayesi olarak o Batman hikayesinde basılmasını çok isterim çünkü. Tabii. O da gelmiş geçmiş en iyi Batman hikayelerinden biridir kaldı ki hani ana evrenine dahil olmamasına rağmen yani. Aynen öyle. Flash'ta işte paralel evren hikayesine bu sezon girdiler. Daha doğrusu geçen sezon, yani birinci sezon sonunda açılan, yani birinci sezonda da aslında bir gönderme vardı. İşte zaman yolculuğu vesaire muhabbeti. Dizi Flash diyorsun. Evet, Dizi Flash'tan bahsediyorum. Örtü'ye girdiler. Örtü'ye girdiler. Şimdi çıkmaya çalışıyorlar. Evet. <gülüyor> Öyle bir durum var. Başka Smallville'de paralel evrenlerden bahsedildi mi diye düşünüyorum şu an. 10 sene sürdü, kesin olmuştur yani. Aslında bahsedildi çünkü e, Justice Society of America... Hikayesi vardı. Smallville'de de. O da hani hafif paralel evren denebilir. DC Legends of Tomorrow tamamıyla bir zaman yolculuğu ve paralel evren hikayesi aslında. Çünkü zaman içerisinde değişiklik yaptıkça zamanı değiştirip hani farklı bir tarih yazmaya çalışıyorlar ve bu da aslında yeni bir evren yaratmak anlamına geliyor. Böyle örnekler var çizgi roman evreninde. Bakalım bakalım başka ne diyebiliriz. Şimdi şeylerden bahsetmek istiyorum birazcık da. Hani tamam işte e, edebiyatta, çizgi romanlarda, filmlerde, dizilerde böyle de. Çizgi romanları bitirmeden <gülüyor> Deadpool'a da değineyim mi? Çünkü Deadpool tabii, tabii. Türkçe'de yayınlanan hikayelerinde özellikle son 2 sene içinde yayınlanan ciltlerde tamamen paralel evrenler, evet tamamen paralel evrenler üzerineydi. Kiloji üçlemesini yayınlayacağı JBC. Ondaki hikayeler Deadpool'un önce Marvel evrenini temizleyip aslında kendini kendi kendine yaşadığı bir varoluş sancısı sonrasında hani kendinden kurtulmak isteyip önce Marvel karakterlerinin tamamını temizlemesi onunla yetinmeyip işte çizgi romanda olduğunun farkında olan bir karakter olduğu için o boyutu yırtıp onu yazan ve çizen insanları önce öldürmesi ondan sonra paralel evrenlerdeki kendisini bulup tonlarca Deadpool'la kapışıp onları temizlemesi ne bileyim o yetmiyormuş gibi edebiyat kahramanlarına çünkü Deadpool'a göre edebiyat da hani Tabii. edebiyat orada da bir evren var. O evreni temizlemesi lazım. Bütün evrenleri temizlemeye çalışan bir karakter son yayınlanan bu kiloci serisinde. O da muazzam bir üçleme. Hani muazzam bir paralel evrenler hikayesi. Paralel evren muhabbetini sevenler için tavsiye ederim. CBC Türkçe yayınladı üçünü Ya Ben birazcık da hani işin gay kısmına gelelim istiyorum. <gülüyor> Şimdi hani arada sırada işte Kafkaesque'da balkonda oturup çevirdiğimiz geyiklerden biridir bu. Biz başka bir evrende ya da işte başka bir zaman diliminde ya da işte bizden şu kadar farklı başka bir e, biz nasıl yaşardı, ne olurdu, ne biterdi gibi. Şimdi burada birazcık daha şey hani işin zevki gereği. Olması istediğimiz, olmasını istediğimiz değişiklikleri de biz dikte ediyoruz. Yani atıyorum işte 100 milyon dolarım olsaydı. Hayali de aslında böyle bir paraya sahip bir restoranın olduğu paralel bir evrende geçen bir e, fantezi oluyor. Var mı şu anda işte senin aklında keşke şu an değil de o evrende yaşıyor olmayı istiyorum dediğin bir evren? Tonlarca var canım ama bu çok özele girer o yüzden anlatalım. Ama <gülüyor> Ama şu var hani Schrödinger'in kedisi tarzı bir hayat yaşadığımıza inanıyorum ben yani. Hem ölüyüz o kutunun içinde hem de canlıyız şu dünyanın içinde. öyle, öyle Zaman zaman o işte kendi varoluş sancılarımla <gülüyor> o kafaya giriyorum. Çünkü inanılmaz mutlu olduğunda da, inanılmaz mutsuz olduğunda da kafanda canlanan bazı şeyler var. Yani çok mutsuz olduğunda mutsuz olmamayı istiyorsun <gülüyor> doğal olarak da. Diyorsun ki ya şu an belki bir yerlerde, belki başka bir evrende, bir paralel evrende İnanılmaz mutluyum belki evli ve çocukluyum ne bileyim belki bilgisayar mühendisiyim bir sürü şey geçiyor kafamdan ama diyorum ya hani bunu çok fantastik boyutta anlat dersen evet ben başka şeyler anlatabilirim. Şöyle hayallerim var şöyle hmm. düşlerim var şöyle geyik kafaya girebiliyorum diyebilirim ama hani diğer kısmı o biraz daha özele giriyor. Hani Salla üzeri özelden bize ne? Bilmiyorum merak edenler <gülüyor> olabilir abi bilmiyorum bilmiyorum. Mesela acayip uçmadan. Ya şey için söyledim az önceki Ben çocukken, ki hala var bu muhabbet. Hani çocuklara şey sorarsın ya büyüyünce ne olacaksın? Hı hı. Bana sorduklarında ben baba olacağım diyordum. Yani hı. evet çok küçüktüm belki ama baba olacağım diyordum yani. Henüz olmadım. <gülüyor> <gülüyor> ama paralel bir evrende mutlu bir baba olabilirim yani bilmiyorum. Ya da ülkenin şu son 5 senelik hatta son 12-13 senelik durumuna bakıp şu an bambaşka bir ülkede bir sahil kasabasında Margarita Michi olabilirdim diye düşlemiyor değilim yani. Ama şunu da söylemem lazım. Ya ben hani çok kötümser olmaya başladım bir noktadan sonra yaş ilerledikçe ya da gerçekten tamamen yaşla alakalı bir şey. Eskiden yatağa girdiğinde şeyi düşlerdim. Hayaller kurardım. Şu an şuradayım. işte şunu hmm. yapıyorum şeklinde ama artık o olmuyor. Yani zaten artık yatağa girip Uyumalarım da çok az yani sızana kadar bir evet. şey yapıyor oluyorum ya çalışıyor oluyorum ya bir şey izliyor oluyorum ya hani bir şey dinliyor oluyorum uyumak için yatağa girmiyorum genelde belki onunla da alakalı bir de e, e şey de var tabii hani çocuk hayal gücü çok daha farklı bir şey. Çünkü düşünsene hard disk bomboş yani. Hani, boş, yapabileceği hani alanı o kadar aslında kısıtlı ki yani bilgi kaydetmek üzerinde kurulu bir mekanizma. Bilgi kaydediyorsun sürekli ve kaydettiğin bilgilerle hayal gücün gitgide kısıtlanıyor aslında. Çünkü e, yeni bir şeyler öğreniyorsun. Atıyorum 2 yaşındayken bir gözlük gördüğünde sana yaptığı çağrışım, senin aklında canlanan şeyler çok daha farklı veya bir peçete gördüğünde ama... 30 yaşında bir gözlük gördüğünde o gözlüğün ne işe yaradığını biliyorsun artık. Hani yaptığı çağrışım çok daha kısıtlı. Onun gibi bir şey. Belki o yüzden yaşla da alakalı bilmiyorum. Tabii ki yaşla da alakalı ama birazcık da işte toplumsal etkisinin çok daha ağır bastığını düşünüyorum. Aile içi eğitim olsun, okul içi eğitim olsun. Kısıtlar ve kesin sınırlar üzerine kurulu olduğu için işte şunu yapma, şunu yap, bu iyidir, bu kötüdür... İşte 1 artı 1 2'ye eder. İşte 2 ile 2'yi çarptığın zaman 4 eder. 40 yapar falan filan. Bu yüzden mesela işte birazcık daha gelişmiş ülkelerde çok daha farklı eğitim yöntemleri deneniyor. İşte bu tam olarak şey terimini bilmiyorum da hani bir şeyleri yaparak öğrenme. işte daha böyle hani matematik dersi fizik dersi değil de daha böyle bir muğlak, kısıtlanmamış kavramlar üzerine işte eğitim vermeye çalışma gibi e, şey deneysel çalışmalarda yapılıyor. Ve o insanlar birazcık daha işte e, 60'lar, sonu 70'ler hippiler gibi büyüyorlar. Ve onların hakikaten birazcık daha bize göre en azından e, algıları daha açık olabiliyor. Geçen gün bir TED Talk dinledim, bir TED konuşması Hı -hı. dinledim. Bir profesörün hatır hatırlamıyorum adını eğitim sistemiyle ilgili konuşuyordu. Diyor ki hani Dünyanın dört bir tarafını gezdim hı hı. ve tüm okullarda matematik, fizik, kimya, işte edebiyat falan gibi şeylerin öğretildiğini gördüm. İşte evet e, resim ve spor dersleri de var falan ama hani çok da üstüne düşünen hı. dersler değil. Peki ama niye dans dersi yok? Yani atıyorum ya da resim ve işte spor beden dersleri niçin e, haftada iki saat de matematik 8 saat? Yani çocukları biz büyüyüp profesör olsunlar diye mi yetiştiriyoruz? Ve hani herif kendi de profesör ve diyor ki ya eyvallah ben de profesörüm. Profesörleri de severim ama profesörler sadece kafadan oluşuyorlar. Yani vücutlarını dans için kullanabilecek tipler değil. Vücutlarını sadece kafalarını başka bir toplantıya taşısın diye işte bir araç olarak kullanıyorlar. Vücutlarını öyle görüyorlar. Oysa ki sen ilkokuldan itibaren haftada 8 saat dans dersi de verebilirsin çocuklara. Yani niye 8 saat matematik ki? Cidden hani çocuklarında daha ilkokuldan başlayan o şey vardır ya e, peki bu gerçek hayatımda ne işime yarayacak hani diğer hı hı. iki hayatımda. Evet hani tanjant, kotanjant öğrenip ne bileyim aslında dansçı olacaksan ne sikine yarayacak tanjant, kotanjant diyebilirsin. Eminim yarayacak bir şeyler de çıkabilir ileride hayatımda hı. ama o kadar ön planda olmak zorunda değildir yani. Tabii, yani... Çocukların niçin? Çocukluktan daha 6-7 yaşından itibaren biz matematiğe, fiziğe, kimyaya, edebiyatı ona buna yönlendiriyoruz. Niye dansa, resme, müziğe daha çok yönlendirmiyoruz? Ya bence şey, sonuçta devir, internet devri, işte bilgi devri ve şöyle bir durum vardı. Yani bizim dönemimizde bile, ben mühendislik okudum, biz ve üst dönemlerin döneminde işte Büyük bir e, mühendislik alanında nasıl desem dönüşümler vesaireler söz konusuydu. Çünkü senin işte e, elle çözmeye çalıştığın işte 4-5 boyutlu yani elle çözemiyorsun tabii 4-5 boyutluyu da. 3-4 boyutlu işte e, matematik denklemlerini şıp diye çözen işte telefonlar, hesap makineleri, bilgisayarlar çıkmaya başladı. Yani mühendisin hesap yapabilme yetisi aslında bir noktadan sonra... Program kullanabilme yetisine dönüşmeye başladı. Sen teoriyi anlıyorsan ve onu nasıl nerede uygulayacağını biliyorsan aslında o hesabı yapmayı bilmene çok da fazla gerek kalmıyor. Durumu söz konusuydu. Yani bizim hocaların anlattığı işte bizim e, hakikaten cep telefonlarımızla yaptığımız basit bir işlemi salon dolusu mekanik... Salon ne ya ne kadar vizyonsuz bir insan olsun. <gülüyor> salon dolusu çok büyük bir şey mi yani salon... Evet. <gülüyor> Nerenin salonu koyayım Kafanda hangi salon canlandı? Vallahi benim çocukluğumda... Salon çok mu büyüktü? Evet çok büyüktü. Sikiyim. Ve salon zaten büyük alanlara denir. Spor salonu mesela. ya yani bilmiyorum senin çocukluğun nasıl geçti ama benim çocukluğumda... Evine en büyük odası salon diyorsun o yüzden. Salon büyüklüğümde. Evet. <gülüyor> Balı salonu. Mesela yani salon aslında büyük ve kapalı alanları temsil eden bir kelimedir abi. Yani benim ev göç kadar salonu temsil eden bir şey değil. Ne bileyim sen salon deyince bizim salon. Ya yani bizim salon salon değil aslında. Böyle biraz genişletilmiş bir... Biri bir hol. Hol de aslında geniş bir alana temsil ediyor. Antre. Yani... Koridorun biraz genişletilmiş <gülüyor> hali benim salon. <gülüyor> Şeyden bahsediyorum işte. Müzum <gülüyor> bahsediyorum. İşte manyetik makaralarla yapılan hesaplar. Ya sabah işte ofise gelirdik diyor. Okula gelirdik diyor. Problemi işte makineye girerdik diyor. Ondan sonra da makinenin o problemi çözmesi için iki gün <gülüyor> beklerdik diyor. Şimdi milisaniye sürmüyor o hesabın yapılması. Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum. Çocukluğumda e, babam Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaydı. Onun işte odasına girdiğimde odanın içinde bir tane daha küçük bir oda vardı. O odanın kapısını açıp içeri girerdin. Böyle bildiğim bilim kurgu filmlerindeki gibi işte böyle bütün oda aslında tek bir parça makine gibiydi. Böyle yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar yanıp hmm. sönüyordu. Acayip bir ses vardı falan. Sormuştum ne bu falan diye. Daha 7 yaşındaydım. Bana hard disk demişler. <gülüyor> yani bilmiyorum ka kaç megabayttı hafızası ama hani... <gülüyor> Odanın tamamı hard disk'le o zaman. Evet. Yani sene işte belki 89 90 yani Yani bunu bilmeyen e, genç arkadaşlarımız şu an memori stick falan kullanıyorlar ya böyle hani bilmem Captain kaç tane. Kaptan Amerika Oda diyorum ya, oda. E, Kaptan Amerika Winter Soldier'da Armin Zolayı hatırlarlarsa hani ne demek istediğimizi daha rahat anlayacaklardır. Evet. Orada işte kilometreler uzunluğunda kocaman bir yeraltı e, sığınak ve orada işte Manyetik teypten dönüyor. <gülüyor> Teypin ne olduğunu bile bilmiyor olabilir bu arkadaşlar. Ama o kadar da retro bilgileri vardır <gülüyor> artık. Hayır. Hani şey çok komik. Kaç? Bu bile retro oldu. 90'ların sonrasında sonlarına doğru işte BMW çıkıp dedi ki bizim arabalarda... Kaset çalar Hayır bizim arabalardaki bilgisayarın işlem gücü işte Ay'a giden uzay mekiğinin işlem gücünden daha yüksek dedi <gülüyor> tamam mı? E amına koyayım elimde tuttuğum telefonun işlem gücü RAM'i bilmem nesi benim şu an kullandığım PC'mden daha yüksek. Evet ve bugün okudum şey adamlar şey yapmış hani bu bilim kurgularda sürekli gördüğümüz işte saydam cam üstünde işte ufak ufak böyle şey ibareler koyarsın işte aslında hafızadır o. Onu yapmışlar 5 <gülüyor> boyutlu hafıza diskleri üretmeye başlamışlar ve baş kadar şeyin üstünde 360 terabayt mı ne? bilgi saklayabiliyorlar gibi bir şey okudum ve şey sonsuz yani sonsuzdan kastım bin küsür derecede birkaç yüz yıl dayanabiliyor normal işte dünya şartları altında birkaç milyar yıl dayanabilen sonsuz hafızalar üretmişler. 5D hafıza diye aratırsanız büyük ihtimalle internette envai çeşit haberini makalesini bulursunuz. Biz buraya nereden geldik? Nasıl geldik? Hiç hatırlamıyorum. Bence ufak bir ara verelim. Hatırlayalım. Verelim. Ondan sonra geri dönelim. Tamamdır. Geçirmedim ya. <gülüyor> Geri döndük. Geri döndük. Nerede kalmıştım? Vallahi hatırlamıyorum hala. Ben de unuttum ya. Ben de hatırlayamadım daha doğrusu. Şimdi ha biz arada şeyden bahsediyorduk işte hani bir sürü film var paralel evrenlerle ilgili Çok işte. Çok yani, var. Yani Donatello varla bir de yani mesela. Onu onu konuşurken aklıma geldi. Şimdi paralel evren teorilerinden bir tanesi işte sıklık e, teori dedikleri. Siklik. Evet. C ile c, -C. Evet. Ee, bir teori. Bu da şu. Siklik teorisi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şu da yani bu, bu teoride şunu diyor. Aslında Big Bang bir başlangıç noktası değil de bir bounce back'tir diyor. Tamam mı? Bu arada biz paralel evrenler teorisi demiş olabiliriz başlarda. Teori demek bir yandan da yanlış. Kuramazsın da sadece çünkü. Yani Kanıtlanmış bir, kan bir şey değil. Hani tamamen bir fikir. Evet Big Bang diyordum. Yani evrenin sürekli genişlediğini ve e, şu ana kadar ki kabul edilen fizik kurallarına. kurallarına göre belli bir noktadan sonra bu genişlemenin biteceği ve tekrar e, küçülmenin başlayacağını öğrendik biz okullarda. Diyorlar ki aslında bu bir döngüdür diyor. O yüzden sayklik. Evren genişler, küçülür, tekrar bir... E, Topağa dönüşür ve tekrar bir Big Bang olur. Tekrar genişler, tekrar küçülür falan filan. Ha, aslında şu an az önce söylediğim yalanlar bir şey söylüyorsun da onu da, onu da doğrultayım bari. Hı hı. Matematik veya fizik üzerinden bu kavramı sorgulayacaksak deneylenebilir, e, doğrulanabilir, yanlışlanabilir bir şey. O yüzden matematik hı hı. veya fizik üzerinden konuşursak teori diyebiliriz. Evet. Yani bunun hani altyapısını bilmiyorum. Fiziksel olarak ya da matematiksel olarak doğrulanabilir ya da kavramsal yani şey kuramlaştırılabilir bir şey mi değil mi bilmiyorum. Ama bu teoride işte dediğim gibi evren sürekli büyüyor, belli bir noktadan sonra tekrar küçülüyor, tekrar bir Big Bang oluyor, tekrar büyüyor. Kypax filminde hmm, ne güzel filmdir o ya. Capax... Oturup izleyelim bir gün Kypax'i iz izleyelim ya. Capax filminde işte Kevin Spacey'nin karakterinin dediği şöyle bir şey var. Bu aslında reenkarnasyona da dayatılıyor, işte şeyde de dayatılıyor. Benim kişisel inançlarım, inanç değil de hani keşke böyle olsa dediğim şeylerden bir tanesi. Orada diyorlar ki evren her tekrar başladığında çok ufak bir farkla bütün bu yaşananlar tekrarlanır diyor. Ve senin her, yani her bir sonraki döngüde nasıl değiştiğine dayalı olarak... Belki de 1500. döngüden sonra hakikaten şey aziz gibi bir insan olacaksın ve dünya senin için bir cennet olacak. Ya da 15682. döngüden sonra hakikaten o kadar leş ve pislik bir adam olacaksın ki dünya senin için bir cehennem olacaktır diyor. Yani e, bu döngüye dayanarak işte cennet cehennem kavramını işte na biraz dokunduruyorlar. İşte Hinduizm'deki reenkarnasyon, reenkarnasyon. teorisi evet, inancına da ufaktan bir dokunuş yapıyorlar. Ve... Ulan ne güzel bir düşünce demiştim ben o filmi izlediğimde. Şu an aklıma geldi o filmlerden bahsederken. Bunu da paylaşayım dedim. İyi yaptın. Mesela hani bizim mantıken paralel evrenlerden bahsederken... ...işin bilim kısmına atıfta bulunmak için biraz da kuantumdan bahsetmemiz Tabii. lazım mantık olarak. Ama ben kuantumdan bahsedemem. Yani ben de, çok, ben de çok... İnanılma bak hani... Son 3 senedir iyice hani daha da popüler olmuş bir şey. Kuantum teorisi, kuantum fiziği, kuantum bilimi vesaire Ama üstüne, bilmiyorum belki yüzlerce sayfa, makale ıvır zıvır okumuş olabilirim. Ama hala kafam basmıyor. Yani Biz zamanında basmıyor. seninle kuantum konuşmuştuk. Hangi podcast'ta hatırlamıyorum, kaçıncı bölümdü. Ve onda bahsettiğimiz şeylerin üzerine... O dönemden beri kim bilir neler kondu yani. Tabi. Ve o dönem bile bizim kafamıza almıyordu aslında kuantum yani. Benim hala almıyor. çok basit bir deney aldığını, yapıyorlar aslında. Aldığını söyleyen insanların çoğu da aldığını zannetmiyorum. <gülüyor> ya çok basit bir deneyle hani olabilecek en basit haliyle anlatmaya çalışıyorlar bize. Tek bir noktadan gönderilen ışık yüzmesinin işte neden olduğu bilinmeyen kırılma yaşadığı kırılma dağılım üzerinden bir, bir, bir deney yapıyorlar. Hani hı hı. bunu açıp bulabilir insanlar. Ya aslında kuantum denen şey ya yine her şeyin önüne konuyor ama ya şu, birazcık daha aslında bayağı şurun gerin kedisi, şey. kedisi muhabbeti biraz da hani yine hani hem o orada var hem burada var aynı anda birden çok yerde var. Ben muhabbeti. şunu şunu yani senin dediğine bir şey demiyorum da şunu demeye çalışıyorum. Kuantum işte her şeyin önüne konuyor ama kuantum popüler olduktan sonra evet. Kuantumu evet. kuantum yapan şey yani asıl işte e, değindi bilimsel olarak değindiği alan çok çok çok yani atom boyutundan daha küçük ölçekteki fiziksel olayları ele alan bir bilim dalı, fizik dalı diyelim. Çok çok küçük ölçeklerde bizim normalde fizik mikro ölçekte ya da makro ölçekte gördüğümüz fizik kanunları bazıları patlamış. <gülüyor> Fizik kanunlarından çok farklı davranıyor bu parçacıklar ve bunun neden olduğu ile ilgili ya da işte bu özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalara işte kuantum fiziği deniyor. Belki de ant e sormak lazım. Herif gitti gördü geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne gördüğünü anlamadı ama yani. O bayağı baya tripi bir sahne değil miydi ama? Evet. Yani, evet. yani felsefik olarak da inanılmaz üstüne kafayı olabilecek bir sahne aslında. Çok, çok, çok acayip bir olay lan herifin yaşadığı. Ama işte geçen bir O kadar küçülüp hani... Geçenlerde bir podcast'te de bahsetmiştim hani orada Hank Pym'in dediği e, küçülme mekanizması doğruysa atomların arasındaki boşluğu küçültüyor. Atomların kendi içerisindeki boşlukları küçültmekten hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla aslında kendisi hiçbir zaman bir atomdan daha küçük olamaz anlamına geliyor bu ama yani tank tamam. meselesi de var. <gülüyor> bir de bizim daha önceki podcastlerde de ara ara konuştuğumuz yine bu varoluş geyikleri yaptığımız zaman bahsettiğimiz şey de var. Evet. Hani biz hani o kadar küçüğüz ki bu evrenin içinde belki de nasıl bizim vücudumuzda hücreler var. O hücrelerin içinde belli yapı taşları varsa biz belki de insanlar olarak veya dünya olarak oyuz ve hani evet. daha çok daha büyük bir organizmanın içindeki kanserli hücreyiz bilmiyoruz kafası hani. Ya bunu ölçeklendirmek için şöyle bir şey söyleyeceğim. Gözlem, yani insan için gözlem ışıkla sınırlı. Yani insanların algılayabileceği, ölçümleyebileceği, gözlemleyebileceği her şey... ışığın düştüğü yere kadar ışık, Evet, ışığın düştüğü yere kadar var. Ve bu da, bunun hızı da evrenin başlangıç noktası, noktasında saçılan ilk ışınla bile başlasak, bu ışığın bir maksimum hızı oluş ışık hızı dediğimiz bizim fiziksel olarak en yüksek ...ulaşılabilecek en yüksek ...hız olduğunu kabul ettiğimiz ışık hızından dolayı bizim fiziksel bir limitimiz var evren ve buna biz gözlemlenebilir evren diyoruz tamam mı yani şöyle gördüğümüz kadarıyla evet Big Bang hani teorideki tarihi hatırlamıyorum da sallıyorum 15 milyar yıl önce başlamış olsun yani sallıyorum gerçekten hatırlamadığım için 15 milyar yıl önce Yolculuğuna başlamış bir ışığının şu anda olduğu, vardığı nokta bizim gözlemleyebildiğimiz uzayın en dış çeperini oluşturuyor. Ve bunun ötesinde ışık gittiğine göre bir şeyler var. Evet. Bir yere doğru gidiyor. Bu ölçek içerisinde biz ne kadar küçüğüz? Hayal edemiyoruz tabii. etmeye çalışın. Bu konu açıldığında hep örnek verdiğim Man in Black vardır. Evet. Man in Black 1'in veya 2'nin sonu. 1'in sonu. Değil mi? Hani Bilye. kamera zoom yapmaya başlar, zoom yapar. İşte insanlardan, dünyadan dışarı çıkar, hı hı. uzaydan zoom yapmaya devam eder ve evrenleri uzaktan görmeye başlarsın falan. Ve o evrenler aslında uzaylıların keselerinde taşıdığı birer misket birer hı. bilyedir yani. O, o kafa benim hoşuma gidiyor gerçekten şeyi düşünmek. Çünkü az önce de söyledim ya gerçekten biz bizden çok daha büyük bir belki insanımsı belki değil bir organizmanın içindeki bir kanserli veya kanserli olmayan bir hücre bile olabiliriz anladın mı hani aynen yollar şehirler işte ne bileyim ülkeler yapıyoruz yaratıyoruz falan yaratmak Allah'a masuz ama biz yaratıyoruz ne de ilginç bir şekilde yoktan Ve, var etmiyoruz işte e, yani acaba hani <gülüyor> o da o da çok tartışmalı bir günde bunu tartışırız çünkü yoktan da var etmeye başladık sanki ya da hep yoktan var ediyorduk. Belki onu da biz yoktan var ettik. Bilmiyoruz. O çok büyük bir tartışma. Ama hani bunları yapıyoruz. Ve yaptığımız şeylerin sonucunda aslında çok daha büyük bir organizmaya zarar veriyoruz. Dünyaya zarar veriyoruz yaptığımız şeylerin sonucunda. İşte doğaya hani işlemesi gereken o damarları tıkıyoruz. Ya o ölçekte ben de onu düşünüyorum. O ölçekte bizim yaptığımız herhangi bir şeyin... Herhangi bir şeye etkisi olabilecek boyutta olduğumuzu da e, onu Oraya geleceğim zaten. Bir kanser hücresiysek bile hı hı. istediğimiz kadar, hani yayılabildiğimiz kadar yayılalım. Zaten yayılabileceğimiz sınırlarımız şu an belli. Yayılabildiğimiz kadar yayılalım çok kolay tedavi ederler galiba. <gülüyor> henüz tedavi etmediklerine göre bizi çok da siklemiyorlar. Eğer Hayır, bir farkında değiller. Değil, yani. Eğer bir organizmanın içindeysek hani henüz o organizmaya göre kanserli bir hücre dahi sayılamayacak kadar küçüğüz yani. Aynen öyle. Sen izledin mi bilmiyorum ama bu Imaginary Access diye bir YouTube kanalı var. Ve orada aşırı nerd bir herifin teki işte çeşitli konularda işte evet. videolar koyuyor. Bahsetmiştin linkini de atmıştın da ben hala edemim. Orada benim en sevdiğim videolardan bir tanesi flashın gerçekten ne kadar hızlı olduğuna dair bir, e, bir video. Benim böyle bir hikayeden haberim yoktu. Fakat flash bir e, hikayesinde büyük kozmik uzay tanrılarının bir bayis olayına bir şekilde karışıyor. Ve bu adamlar da işte hani o günlük bayis için evrenin en hızlısı kim bayisi yapıyorlar? ve dünyaya de Flash katılıyor. Hikayenin sonunda Flash diyor ki, şey teleportasyon özelliğiniz var ama ben sizden bile hızlı işte e, dünyaya varabilirim diyor. Orada işte o imaginary reaksisi yapan çocuk hesaplara başladı. Şey diyor. Eğer işte Men in Black'teki o uzaylıların kullandığı bilye bizim ev şeyimiz galaksimizse o adamların attığı bilyenin hızı ne olurdan başlayıp böyle <gülüyor> Bütün sanal hayali e, hız limitlerini zorlamaya tamam <gülüyor> mı? orada galiba şey diyor hani o bilyenin hakikaten o hızla gidebilmesi için ışık hızının 2 milyon katı hızla hareket ediyor olması gerekiyor falan filan diyor. Ve teleportasyon dediğimiz şey anlık yer değişimi olduğu için ve bizim ölçümleyebildiğimiz en ufak işte zaman ve e, an diyoruz zaten. Evet. Fiziksel olarak işte o Big Bang'in ilk başladığı ve İlk parçacığın o Big Bang'den dışarı çıktığı, çıkması için gerekli olan süre işte. Tamam mı? Bizim teorik olarak en küçük zaman birimimizmiş o. İşte Flash orada e, dünyaya diyor ki işte yaratabildiğiniz kadar çok kinetik enerji yaratın. Ben işte bütün kinetik, kinetik enerjilerinizi işte speed force'umla harmanlayıp geliyorum acılar. Diyor, <gülüyor> tamam mı? Kim yazmış acaba o hikaye? Hiç bilmiyorum. Torbacısı kimmiş <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Bu şekilde... Hakikaten işte e, her şeyi yarıp teleportasyondan bile hızlı bir şekilde dünyaya geri dönüyor. Kazanıyor ya. Kazanıyor, yani. kazanıyor <gülüyor> o yarışı da. Onun kazanılabilmesi için işte kaçıncı kuvveti çarpı ışık hızı olması gerektiğini de yazıyor orada o imaginary aksisi yapan çocuk. Çok eğlenceli. E, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada e, şey bundan bahsederken aklıma şey geldi. Çok benzer bir olay e, Dragon Ball'da da vardı tamam mı? Songoku işte e, bir düşmanı yok etmek için işte bütün dünyadan enerji topluyor tamam mı? Diyor ki herkese elinizi kaldırın işte sizden ufak küçük bir parça enerji e, alacağım ve işte kendi enerjimle birleştirip bu adamı yok edeceğim diyor. Oradan yaptığım bir çağrışında şey hatırlat This is Le Legends of Tomorrow'da Firestone karakterleri var ya orada aslında Professor Stein ile işte o diğer çocuk adını hatırlamıyorum şu anda. Bunlar birleşmiş. Firestorm oluşturuyorlar. Bugün mü, dün mü? Sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşmışlar. Dragon Ball'u okuyan ya da izleyenler bilir. Orada da birleşme dansı diye bir şey vardır tamam mı? Böyle acayip bir dans yaparlar. Ondan sonra da işte iki kişi eğilip işte parmaklarını dokundurur. Ve tek bir beden haline gelirler. Bu Profesör Stein o diğer çocuk. O şekilde fotoğraf koymuştu <gülüyor> sosyal medyada <gülüyor> paylaşmıştı. Çok komikti. E, çok çok hoşuma gitti böyle bir referans e, böyle bir göndermenin yapılmış olmasın. Ben görmemiştim onu. Bir şey de var aslında. Belki bunu ya yani bunu podcast'in sonunda söyleyip e, öyle havada bırakırım diye düşünüyordum ama yapmayacağım onu. Paralel evrenlerden bahsediyoruz ve hani sanki şimdi ...kendim yaşadığımız bir hayatımız var... ...biz varız. <gülüyor> hani ben varım... ...şu an burada oturuyorum... ...seninle işte bu podcasti kaydediyorum falan... ...o yüzden de benim için... ...ana evren bu. Evet. Ya değilse... ...ya aslında başka bir ana evren varsa... ...ve ben onun bir versiyonuysam... ...yani başka bir kafkayesk var... ...gerçek bir kafkayesk... ...onun yaşadığı bir hayat var... ...ama ben onun paralel evrendeki başka bir yansımasıyım belki. Bunu düşünmek çok daha can sıkıcı mesela... ...hani... <gülüyor> orijinal bile evet, değildi yani yeterince gerçek bile değildi bana değil hani, <gülüyor> o herifin belki benden daha kötü belki benden daha iyi ya da daha çok daha farklı bir hayatı var ve hani ben onun sadece bir işte versiyonuyum yani hani ya da nesim artık versiyon yerine hangi kelimeyi kullanmak istersen yani aslında biz hep böyle gar depresif ya yani. evet düşünce şeye geleceğim ben çizgi romanlardan bahsettik filmlerden bahsettik ama aslında birazcık daha nasıl desem e, olabilecek felsefi şey e, fiziksel kavramlar üzerinden e, konuştuk daha çok ama bunun bir de şey psikolojik e, felsefi ve fantazi boyutu da var. Şimdi karşımda Freddy Krueger'ın e, figürü olduğu için geldi aklıma. Ya yani paralel evren derken bizim bizim bir kopyamızın olduğu değil de tamamıyla farklı masalsı veya fantastik bir başka evrenden de bahsedebiliriz. İşte e, Freddy'nin rüya Ece evreni. Sen sonsuza koydun yani. Olur. Yok yok. Ha bu arada bunun fiziksel şeyleri de var. Fiziksel derken maddi anlamında kullanmıyorum bunu. Fizik bilimi anlamında da kullanıyorum. Hani şey deniyor. Pocket Universe Pocket Universe'dan bahsederken Cep evreni. Evet. Bubble Universe. Neyse şey deniyor. Yani paralel evrenin Oluşabilmesi için bizimle aynı fizik kurallarının ve sabitlerinin olduğu bir evren olması bir ön şart. Tamam mı? Yani çünkü bizimle aynı olması gerekiyor. Fakat bu paket evrenlerdi, cep evrenlerinde ya da işte paralel evrenlerde bu fizik kanunlarının tamamıyla farklı olduğu evrenler de olabilir. Durumu var. Deadpool filminde bunun hatunun Vanessa'nın yere düştüğü ve Deadpool'un kafasına bıçağın saplandığı, <gülüyor> beynine bıçağın saplandığı sahnede Deadpool'un hatunun yanında gördüğü o Hayır, unicornlar, gerçekten. işte ne bileyim kalpler, ıvırlar zıvırlar. Çizgi romanlarda da aslında hep kullanılan bir şey. Deadpool bir çizgi roman karakteri olduğunu bildiği için ve dördüncü duvarı yıkabilen bir karakter olduğu için sonradan, çizgi romanlarda da sonradan eklenmiş pull-o-vision bilinen <gülüyor> bir şeyi var Deadpool'un. Öyle bir özelliği var. Yani dünyayı farklı görüyor. O senin bahsettiğin, o okt evrenleri Deadpool görüyor. Böyle bir trimi var Yani o unicorn'lar neydi falan filan diye düşünenler de varsa bizi dinleyenler bilsin ki hani Deadpool'u izledilerse tamamen pull vision göndermesi o. Deadpool böyle şeyler görüyor yani. Elf'ler, merfler, işte e, fantastik fantastik canlıların olduğu bir evren olabilir. Ne bileyim işte cennet cehennem kavramı aslında bir paralel evren olarak algılanabilir. Rüya evreni mesela bir paralel evren olarak. Hmm. Az önce aklımdan geçmiştim mesela. Matrix'i düşündüğümüzde hmm. bunu, bunu da bir paralel evren hikayesi olarak görebilir miyiz aslında? Tabii ki görebiliriz aslında. Değil mi? Evet. Ya ben seninle çok konuşuyoruz bunu. Gerçi son zamanlarda pek konuşmadık da. Taoizm felsefesinin bana caz bendeki cazibelerinden bir tanesi bu. Orada küçük evren ve büyük evren kavramları vardır. Tamam mı? Hani Fiziki olarak bizim içinde bulunduğumuz işte yıldızların olduğu, galaksilerin olduğu bir fiziksel evren vardır ve biz bunun bir parçasıyızdır. Ama biz kendi içimizde de bireysel evrenlerizdir. Çünkü hayal gücümüz var, düşünebiliyoruz ve kendi perspektifimiz var. Fiziken de aslında gözlem zaten sonucu değiştiriyorsa fiziğin aslında işte kuantumdaki şeylerden bir tanesi de budur. Yani gözlem eyleminin kendisi e, deneyin sonucunu değiştirebilir. Ve bizim evet, de sen bakmıyorken görünmez o adam muhabbeti. Gibi Aynen. Yani. Veya işte şeydeki gibi sen söyle Doctor Who'da da buna benzer karakterler vardır. İşte, i̇şte Weeping, o da, o Weeping Angel vardır. Yani. Bir de o Silence mesela onlar da buna bir örnek. Bunların hepsi kuantum canlılar aslında. Dolayısıyla bizim yorumladığımız, bizim gördüğümüz ve bizim algıladığımız bir evren işte yanımızdaki, karşımızdaki ya da işte dinleyenlerin evreninden farklı evrenlerdir diyor. Dolayısıyla aslında gözlem yapan her şey paralel bir evren. Evet. Yani şiir, edebiyat, felsefe bunu çok <gülüyor> mesela çok kullanır. Normalde benim aynaya baktığımda gördüğüm kendimle, Hı -hı. senin bana baktığında gördüğün insan aynı insan değil. Tabii. Çünkü işin içinde yine ışık da var tabii ki. Hı -hı. Yani illa işin içine bilimi veya fiziksel bir şeyleri koymak istiyorsan ışığın Düştüğü şekille de alakalı. Senin gözünün o ışığı alışıyla da alakalı. Ama bu hani aynı zamanda çok da felsefik bir konu. Hı hı. Çünkü benim doğduğum andan itibaren yaşadığım şeyler var. Yani benim kişiliğimi tabiri caizse oluşturan şeyler var. ki Kişiliğimde etkili olmuş şeyler var. Ama sen bunların hepsini bilmiyorsun. Tabii. Yani bilsem bile tecrübe etmemişsin. Ben Peki sana anlatmıştım. Sen o yüzden de, sana ifade ettiği şey de aynı değil. Evet evet. Ama bana ifade ettiği bir şey var. Sana aynı şeyi ifade etmesi ben ne şekilde anlatırsam anlatayım imkansız. Yani mükemmel imge, imgelenler kullanayım çok iyi anlatmış olayım sana başımdan geçenleri. Yine de benimle aynı hislerle hissedemiyorsun benim yaşadıklarını. O yüzden sen beni çok daha farklı görüyorsun. Aynen öyle. Hem de hani bu sadece kafanda canlandırdığın Kafka eski değil de gözlerinle gördüğün adam da farklı o yüzden. Şey zaten. Ya da Şeyi de söyleyeyim hani aşık olduğunda, çok mutlu olduğunda, çok evet. üzgün olduğunda da algın değişiyor. Yani buna değişiyor. buna çok basit bir örnek. Çirkin kadın yoktur, az vardır. Mesela yani evet bu çok yüzeysel bir örnek ama evet, evet öyle. <gülüyor> bu Şöyle aynı bir zamanda şey de çirkin var. erkek yoktur, az botka vardır da denebilir belki. Evet. Yani şu bir gerçek. Ben niye götümden konuşuyorum ya? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şu bir gerçek ki e, bizim görme... Dediğimiz şey gözlenen organın içerisine giren ışıkların beynine doğrudan yansıması bile değil aslında. Evet. O ışıklar, işte fotonlar işte organlarımız tarafından, gözümüz tarafından sinyallere dönüştürülüyor. Ve bu sinyalleri beyin bir şekilde görsel bir biçimde algılıyor ve işliyor. Sen onu gördü, görüyorum ben diye zannediyorsun. Aslında o beyin mesela bir nöron yanlış bir işaret gönderiyor olsa... Çocukluğundan beri yanlış gönderiyor Hacı. Sen onun doğru veya yanlış olduğunu hiçbir zaman farkına varamazsın. En basit örneğiyle biz aynı şeye kırmızı diyor olabiliriz ama benim gördüğüm kırmızı ile senin gördüğün kırmızının aynı olduğuna dair hiçbir şekilde bir şey yapamayız. Kanıt şey sağlayamayız. Tabii ya seninle ilk tanıştığımız zamanlarda ya da belki bir iki sene sonrasında Beşiktaş'ta bir <gülüyor> çaycıda oturup uzun uzun konuşmuştuk. Ben çok da severim hala. o o zamanı hatırlamayı. Şeyden bahsetmiştik. Sen o gün çok kızmıştım, bağırmıştım bana. Evet evet çok kızmıştım ama güzel bir tartışmaydı. Kızmak <gülüyor> iyi bir şeydi yani. Şeyi konuşmuştuk daha çok. İnanmak görmektir. Hı hı. John Berger'in böyle iki tane kitabı var. Bir görme biçimleri var. Türkçe'de görme biçimleri olarak yayınlandı. Onda daha çok kadın ve erkeğin farklı algısını, neden farklı olduğunu üzerine fikirler üretiyor. Diğeri de işte Believing is seeing. Hı hı. inanmak görmektir. Onlar da tam olarak bu konuyu konuşuyorlar. Yani hani şu an dinleyenler varsa ki var eminim. <gülüyor> <gülüyor> şu an olmasa da. <gülüyor> Belki şu anda dinliyorlardır. O zaman gerçekten ilginç olur. Paralel bir evrende şu an dinliyor olabilirler. Canlı da yapacağız çünkü eninde sonunda bu podcast'tir yani. İnşallah amin. ve <gülüyor> yani hani akıllarında bulunsun dinleyenlerinde. John Berger bu konular üzerine çok kafa yorup çok Güzel kitaplarda yayınladı görme biçimleri ve e, inanmak görmektir okusunlar. Yani taoizmden sürekli bahsediyorum. Taoizm denince insanların aklına ilk gelen şey çünkü en popüler ve en bilindik şey şudur. Rüyamda bir kelebek olduğumu gördüm ve uyandığımda ben rüya gören bir kelebek miyim yoksa kelebek rüyası görmüş bir insan mıyım bilemedim der hani rüyanın gerçekçiliği de mesela bu konuda çok etkili bir şeydir. Hani paralel evren durumudur aslında. Çünkü rüya gören insan aslında rüya gördüğü sürece kendisinin rüya olduğunu rüyanın içerisinde olduğunu bilmez. Biz Bazı... sonradan abi farkındaydım rüyamda olduğumun deriz falan ama çok da öyle değildir o iş. Hani araştırma demeyeyim de o hissiyatı devam ettirmek ve kontrollü rüya görmeye çalışan evet, insanlar şey, evet. var. Yani lucid dream denen bir ...durum var ama... ...benim kişisel deneyimlerime... ...dayanarak söylüyorum... ...uyandığımda bu bir rüyaydı... ...dediğim şeylerde çoğunlukla... ...benim kontrolüm... Çoğunlukla ...benim çocukken gördüğüm rüyaların çok büyük bir kısmında... ...mesela benim kontrolüm vardı... ...çünkü ben o rüyada aşırı korktuysam... ...veya aşırı canımı sıktıysa... ...her seferinde bir uçurum bulup... ...gidip oradan atlardım ve uyanırdım... ...kontrol ha, edebiliyordum... ...onu da. diyeceğim şimdi... ...uyumayla uyanma arasında... ...olduğun bir dönem vardır tamam mı? Tam ve uyanmak üzerik üzeriyken ya da tam uykuya dalmadan önce. O durumda hakikaten müdahil bir olmuşsun. müdahil oluyorsun. Yani. yani bir bilincin tam kapalı olmuyor ama tam açık olmuyor. Bu bir rüya mı değil mi sorgusunu yaşadığın anlar işte. O durumlar aslında birazcık daha işte e, lucid dream kavramına e, denk gelen anlar. Hani bazı insanlar diyor ki hani çalışarak kendini eğiterek ya da işte e, hani bunu sürekli denem, deneyimlemeye çalışarak hani hakikaten kontrolünün altında bir rüyaya girebilirsin ya da işte bir rüya içerisinde tamamıyla sen kontrol e, sahibi olabilirsin diye inananlar var. Ben bunu birkaç kez yaşadım ama diyorum ya hani bu kesinlikle bir rüyaydı diyemiyorum çünkü o, o kısımda işte bilincim yarı açık olduğu için bu bir hayal de olabilirdi şüphesi uyandırıyor bende. O yüzden rüya kavramı bir de ölüme de değinen bir durum olduğu için bu iş birazcık daha işte felsefi ve dini boyutlara geldiği zaman işte ruhsallık durumu. Hani bir ruhumuz var mı bizim fizikler boyutun dışında hayatını devam ettirebilen, var olabilen bir şeyimiz var mı bizim? Bir ögemiz var mı? Yok mu sorusu. Eğer varsa o nerede? Ya yani içimizde mi, dışımızda mı? Biz rüya görürken bir yandan işte o ruhsal boyuta bir e, dokunuş yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz durumu var. Mesela Doctor Strange'ci çok merak etmemin sebeplerinden bir tanesi astral boyuta geçiş olayı. Yani çok trippy olacak, çok işte saygı delik olacak diyorlar ya işte bunun üstüne çok duruyorlar PR çalışmalarında ve pazarlama çalışmalarında. Acaba nasıl yorumlayacaklar? Orayı çok merak çok ediyorum. Çok derine ineceklerini zannetmiyorum. İnsanların kafasını çok karıştırmak istemeyeceklerdir çünkü. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Evet hani böyle bir saygıdelik delik hava vereceklerdir. Hı hı. O kadar. O kadar diyorsun. Felsefi ve fantezi özellikle kavramı içerisinde paralel evrenlerin çoğu ya da en azından bir kısmı hep bizim bir şekilde rüyamıza yani bizim bilinç dışı aklımıza gelen ögelerle bağlantılı Oluşu birazcık daha işte işin fiziksel boyutundan farklı bir tarafa çekiyor paralel evrenler hikayesini. Mesela benim e, şu anda dinlediğim işte e, Şahnara, Şanara Chronicles. Chronicles. Orada da işte e, bir paralel evren durumu söz konusu yani normal insanların göremediği fakat işte içinde biraz büyüyor olan insanların görebildiği işte yaratıklar vesaireler. Zıvırlar zıvırlar söz konusu. Fiziksel kanunlar birazcık daha farklı olsaydı ya da işte büyü gerçek olabilir miydi diye düşünüyordum ben birkaç gün önce. Olabilirdi gibi geliyor aslında. <gülüyor> Çünkü yine bizim bildiğimiz fiziksel kanunlara, kurallara dayandırılması gerekmeyebilir. Ama bir organımız olsa ya da işte beynimizin böyle bir gücü olsa. Hani bizim beynimizin dalgalar yaydığını biliyoruz. O dalgaları kontrol edebiliyor olsak. E mikrodalga fırın nasıl çalışıyor? İşte e, mikrodalgalar herhangi bir e, gıdanın içindeki su moleküllerini aşırı titreştirerek işte ısı ortaya çıkartıyor. Mesela ha the Sorcerer's Apprentice'in mesela böyle bir e, yaklaşımı vardı büyüye. Ateş mi yapmak istiyorsun diyor. işte. o zaman şuradaki parçacıkların aşırı derecede işte hareketli olduğunu hayal et diyor. İşte o sürtüşmenin işte yarattığı ısı işte e, oksijeni yakacaktır diyor. O zaman işte Ateş oluşacaktır falan filan. Belki birazcık daha farklı bir eğilip bükülebilen bir fizik, fiziğin var olduğu bir evrende büyü gerçek olabilir. Eğilip bükülmesine de çok gerek yok aslında. Çünkü düşünüyorum öyleyse varımdan yola çıkarak hı hı. bambaşka bir yere gidebilirsin. Biz yine o işte o Beşiktaş'ta oturduğumuz gece konuştuğumuz şeylerden biriydi o. Çünkü din, tanrılar, felsefe acayip şeyler konuşmuştuk. Ve ben şey örneğini vermiştim. Onu... Daha sonra da başka bir gün burada balkonda da vermiş olabilirim. Belki bizim evde de önümde bir çakmak veya kibrit kutusu duruyordu inanıyorsam. <Gülüyor> ve dedim ki ben bunun bir çakmak veya bir kibrit kutusu olduğuna inandığım için bu böyle. Eğer ben gerçekten bunun bir noktadan sonra bir aslında bardak olduğuna inanırsam, bunu yapabilirsem, inanabilirsem buna, o artık bir bardak olacak benim için. O yüzden hani Tanrı ve din kavramlarını da ben her zaman öyle algıladım. Hep öyle Düşündüm hep öyle hayal ettim. no spoon ettim. dersen el, el, el kersin diyorsun. Evet kaşık, kaşık yok dersen ip kebilirsin yani. Evet. Aynen o kafa. O yüzden senin söylediğinde hem hani işin bilimsel tarafından da baktığı için Hı -hı. hayal etmesi güzel bir şey aslında. Evet. Yani çünkü beynin ya eminim beynimizle yapabileceğimiz çok daha fazla şey var aslında. Henüz evet. yapamıyoruz. Ya ben şu ıı, düşünceyi birazcık daha fazla yaymak istiyorum. Ya yani bilim... Çok New Age'ci falan kafaları da girelim istemiyorum ama New Age'in de dokunduğu çok güzel noktalar var yani. <gülüyor> Hayır ben şu, benim yaymaya çalıştığım düşünce şu. Aslında benim için bir gerçek. Risto Mesih anlat. Bilim bizim gözlemlediğimiz doğayı şartların açıklanma biçimidir. Biz bakıyoruz ve diyoruz ki güneş diye bir şey var. Bu güneş nasıl olmuş olabilir? Ya da biz dünyanın üstünde düşmeden duruyorsak nasıl duruyor olabiliriz? Gözlemlerin açıklanma şeklidir ve bundan ibarettir aslında. Yani bilim kendi içinde bir gerçeklik değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Yani bilim adamları şunu dediyse kesin doğrudur. İşte bunun yani ben o yüzden işte sekülerist ve dini inanç kavgasını da çok anlam yani anlamlandırabiliyorum ama bu kadar da uç şeyler olmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani nasılı cevaplayabilir, niyeyi hiçbir zaman cevaplayamaz bilim. Niyeyi gözlemleyemezsin. Tabii ki canım. Hı -hı. Yani oradan sonrası tamamen senin... Felsefeye giriyor. Dolayısıyla hani sen niyeyi çünkü Tanrı diye açıklıyorsan ve sen buna inanıyorsan bu senin için bir gerçekliktir. Eyvallah sen o şekilde yaşa. Ha, Sen o gerçeklik yüzünden bana bombalı saldırı yapıyorsan siktir git. <gülüyor> Evet yani şimdi sen konuşurken podcasti şey diye bitireyim diye düşünmüştüm. İşte bir ateistle bir dindarın din sona erdi ama değil. Hani, değil değil tabii ki değil yani bu tamamen geyik. bu Dindarlık değil bu hani şüphecilik falan da değil. F farklı bir olay yani hani inanmayı reddetmekle inanmayı istemek arasındaki fark da değil bu. Çok ha. daha farklı bir şey yani. Genelde bir de hani belki bir gün oturup ateizmle konuşuruz. Ateizm genel olarak inanmayı reddetmek olarak görenler var. Bir de hani yok işte adam öyle bir şey inanmıyor, reddediyor falan değil yok. Yani inanmıyor diyenler de var. O da o da farklı bir hikaye mesela. Tabii hani... tabii. İnanç kavramını senin nasıl şekillendirdiğine de evet. çok bağlı. Çünkü sen bir şeyi gerçek olarak kabul ediyorsan buna inanıyorsun anlamına da gelebiliyor. Ve sen tanrı yok diyorsan bu bir inançtır denebilir. Dolayısıyla sen bir inanç sahibi insansın. Denebilir. Evet. Dolayısıyla sen dindar bir adamsın, ateist değilsin de deneyebilir. Çok dolanbaşlı kavramsal şeyler bunlar. Dediğimiz gibi herkesin algısı istediği kadar şey birbirine yakın olursa olsun farklı olmak durumda olduğu için aynı kavramlar üzerinde konuşurken bile aslında aynı şeyler üzerinden konuşmuyor da konuşmuyor da olabiliyorsun. Tabii, tabii. aynı cümleleri <gülüyor> kurarken bile hani. Herkes için farklı şeyler ifade ediyor o, o cümleler yani. Evet. Paralel evrenleri de aslında biraz da öyle bağlayabiliriz bu mevzuyu. Hı hı. Yani küçük evrenleriz. Hem o hem de işte başlarda Borges'in bir sözünü söylemiştim ben. O yolları çatallanan bahçe muhabbeti. Hı hı. Aynı anda ama bambaşka şeylere yol açan ve bambaşka şekillerde devam eden hayatlar işte bu hani paralel hı hı. evren dediğimiz şey biraz da. Yani eğer kırılma noktası üzerinden çıkarsan senin az önce söylediğin şey de biraz o, hani farklı, aynı cümleleri kursanda da farklı yerlere gidiyor. O farklı, işte bir çatal oluşuyor, bambaşka yerlere giden farklı cümlelere dönüşüyor. Aslında aynı cümleden. Parolevrenlerdeki hikayede aslında biraz da bu gibi geliyor bana. Yani. Ya aslında birazcık daha matematiksel olarak düşünürsen... İşte matematiksel olarak düşünemiyorum ben. Hayır, hayır yani formülize etme anlamında değil de e, mantık yürütme anlamında. Eğer sen farklı bir evrensem ve ben farklı bir evrensem bir senin söylediğin şeyin kendi bir boyutu var ve onu nasıl algılayacağıma bağlı olarak da bana geldiğinde farklı bir boyuta dönüşüyor. Yani aslında her gözlem bir e, farklı bir evrendir diyoruz ya yani her birey farklı bir evrendir demiştim ama aslında her gözlem de. Ve her üretim ve tüketim de farklı bir evren oluyor ve iş... Boku çıkıyor. Boku çıkıyor. <gülüyor> İyice karışıyor. O zaman yavaştan bitirelim diyorum ben. Tamam. Valla ben bayağı keyif aldım bu konuşmamızdan. Uzun zamandır oturup da böyle konuşmuyorduk seninle. Evet bayağı olmuştum. Bakalım bir sonraki podcastimizin konusu ne olacak? Deadpool. Deadpool. <gülüyor> <gülüyor> o zaman veda edelim. Veda edelim. Ben, ben... Kafkaesque. Sen Kafkaesque, ben Aristo. O zaman. Bizi Twitter'dan da takip edebilirdin. Twitter'dan takip edin. Facebook'tan Twitter'da takip edin. Twitter'da ben Kafkaist'in ile varım. varım. Sen... Ben de Arist'in ile varım. Varsın. Gerçi çok varlık göstermiyorum. Facebook'a bağladım ve yaptığım paylaşımlar dışında. <gülüyor> Geekstra TR olarak varız. Twitter'da. Varız. Arada sırada işte bir Twitter çömezi olarak abuk subuk tweetler <gülüyor> görebilirsiniz. Affınıza sığınıyorum. İşte dedik Facebook'ta varız. İşte Google Plus'ta varız. Evet. Ne bileyim Tumblr'da bile varız ya. Varız. Pinterest'te de, Pinterest'te de varız. Pinterest'te var mıyız? Bayağıdır bir şeyler pinlemiyoruz ama. ama varız yani. Varız. Bizi dinleyin. Dinletin. Yanlış bir şey söylediksek de yorumlara yazın. Ağzımıza sıçın. Küfredin ya. Çekinmeyin. Ee, ya da sizin farklı düşünceleriniz varsa ya da konuyla ilgili ya da konu dışı yazın. Ya da gelip ben de Podcaste katılacağım arkadaşım. ben Benim de anlatacak birim var diyorsanız yazın bize. Evet. Bize yazmak için de info.geekstra.com e-mail adresimizi kullanabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. E, siteden yorum atabilirsiniz. Ki ben e, bize yazılan mesajların e, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Facebook'tan e, mesaj geri dönüş oradan %100. Evet. Ama 10 saat içinde dönüyormuşuz. Ortalamamız 10 saatmiş. O yüzden bece açamamışız. Facebook öyle diyor. Öyle mi? Ben <gülüyor> en son baktığımda şeydi. İşte ilk başlarda ne kadar geç cevap verdiysek demek <gülüyor> ha. ki. Ortalama alıyor çünkü. Çünkü son zamanlarda galiba 5 saat içerisinde cevap veriyorum. Hani gecenin dördünde atarsanız sabah cevaplarım. Yani olacak iş bu. Öyleyse. Öyleyse Geeks.com Geeks.com